Melekler şuursuz olarak Allah'ı tesbih eden varlıkların mümessilleridir. Her kim nefsini bir kenara bırakarak dikkat ile şu aleme baksa bu alemi büyük bir mescit hükmünde görür ve içindeki varlıkları da kendilerine mahsus bir ibadette bulur. Güneş, bu mescidin lambası ve sobası, ay, kandili ve yıldızlar, mumlarıdır. Sema, bu mescidin çatısı ve yeryüzü, bu mescidin zeminidir. Bu öyle bir mescittir ki, insan ve bazı canavar hayvanlardan başka her şey, zerre miktar hadlerini aşmazlar. Tam bir itaat ile vazifelerini yaparlar. Bu mescitte ibadet yapan iki türlü mahlukat vardır. Birisi insanlar ve cinler gibi şuurlu ve iradeleriyle ibadet başında olanlar Diğeri ise taş gibi, dağ gibi, güneş gibi cansız olup şuursuz ibadet yapanlar. Evvela şunu bilmek gerekir ki, bu cansızların kendilerine yüklenen vazifelerini görmeleri onların bir nevi ibadetidir. Mesela tavuğun ibadeti yumurtlamaktır. Güneşin ibadeti ısıtmak, ve aydınlatmaktır. Koyunun ibadeti süt vermek, aranın ki ise bal yapmaktır ve bunlar gibi. Ayrıca her birinin kendisine mahsus bir zikri ve tesbihi vardır ki, o mahluk şuursuz bir şekilde bu zikri yapmaktadır. Nasıl ki saat zamanı gösterir ama kendinden haberdar değildir. Öyle de bu mahluklar da Allah'ı tesbih ederler ama bunu iradeleri ve şuurları ile yapmazlar. Belki onları yaratan Allahü Teala onları bu tesbih vazifesiyle görevlendirmiş ve iradeleri karıştırılmaksızın bu vazifede çalıştırmıştır. Demek şu âleme dikkat ile bakılsa görünür ki cüz'i ve küçük mahluklar gibi külli ve büyük mahlukların da birer vazifesi ve külli birer hizmeti vardır. Mesela bir çiçek kendince bir nakşı ve sanatı gösterip hal lisanıyla Allah'ın isimlerini zikrettiği gibi, yeryüzü bahçesi dahi bir çiçek hükmündedir. Gayet muntazam ve külli bir tesbih vazifesi vardır. Hem nasıl ki bir meyvenin intizam içinde Allah'ın varlığına karşı bir inanatı ve tesbihatı vardır, öyle de koca bir ağacın dal, yaprak ve çiçek gibi bütün cüzleriyle gayet muntazam, fıtri bir vazifesi ve bir ibadeti vardır. Ve nasıl bir ağaç, yaprak, meyve ve çiçeklerinin kelimeleriyle bir tesbihat yapar, öyle de koca semavat denizi dahi kelimeleri hükmünde olan güneşler, yıldızlar ve aylar ile Cenab-ı Hakk'a karşı tesbihat yapar ve celal sahibi sanatkarlarına hamd eder. Ve bunlar gibi. Mahlukatın bu vaziyetini dikkatli bir nazar ile anlayabileceğimiz gibi, Kur'an-ı Kerim'in şu ve emsali ayetlerine bakarak da anlayabiliriz. Yedi semavat, yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih etmektedirler. Hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Biz dağları Davud'un emrine itaatkâr kıldık ki o dağlar ve toplu halde kuşlar sabah akşam onunla beraber tesbih ederler. Her biri Allah'a yönelir. Görmedin mi göklerde ve yerde olanlar ve kuşlar saf saf Allah'ı tesbih etmektedirler. Her biri tesbihini bilmiştir. Allah, onların yaptıklarından Allah Allah. haberdardır. Demek, kuşlardan tutun, çiçeklere kadar ve balıklardan tutun, semanın yıldızlarına kadar her şey, hatta taş, kaya, dağ gibi Cansızlar dahi, Allah'ı hamd ile tesbih etmektedirler. Bu meseleyi ya dikkatli bir nazarla, mahlukatı tefekkür ederek anlayabilir ya da Kur'an-ı Kerim'e kulak vererek öğrenebiliriz. İşte melekler, bu şuursuz mahlukatın tesbihini temsil etme vazifesiyle görevlidirler. yani her bir varlık, kendisine mahsus, özel bir dille yaratıcıları olan Allah'ı zikir ve yad etmekte, melekler ise bunların şuursuz bir şekilde yaptıkları ibadetleri melekut âleminde temsil etmektedir. Bu sebeple denilebilir ki, tesbih vaziyetini gösteren bütün şuursuz mahluklar, kendi hatlarını temsil edecek olan meleklerin varlığını ispat ederler. Bu izah ile şu hadisin de manası anlaşılmış olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazı melekler bulunur. 40 bin başı var, her başta kırk bin ağzı var, her bir ağzında kırk bin dil ile tesbihat yapar. İşte madem cansız ve şuursuz, her bir mahlukun üzerinde vazifeli bir melek var ve o melek, o mevcudun yaptığı tesbihatı melekut âleminde temsil eder, ve onun ibadetini Allah'a arz eder. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde meleklerin olması zaruridir ve makuldür. Mesela bir ağacın 40'a yakın baş hükmünde dalları vardır. her bir başında, yani dalında, kırka yakın dili hükmünde çiçekleri vardır. O çiçeğin ise, incecik, muntazam püskülleri, renkleri ve sanatları vardır ki, her bir cihetiyle Allah'ın isimlerinin cilvesini gösteriyor ve bir ismini okutturuyor ve onlarca tarzda Allah'ı tesbih ediyor. Demek bu ağaç kırk başlı, her başında kırk dili olan ve her dilde en az kırk tesbihi bulunan şuursuz bir mahluktur. Acaba hiç mümkün müdür ki şu ağacın hikmetli sanatkarı olan Allahü Teala bu ağaca bu kadar vazifeler ve tesbihler yüklesin de onun manasını bilen şuurla o manayı ifade edip kainata ilan eden ve dergah-ı onun tesbihatını takdim eden o ağacın şekline münasip bir melek yaratıp onu temsil etmesin. Madem yaratacaktır ve yaratmıştır, elbette o meleğin o ağacın tesbihini temsil edebilecek bir tarzda olması gerekir. Yani onun da ağaç gibi kırk başı olmalı, her başında dallar gibi kırk dili olmalı ve her dilinde çiçekler gibi yüzlerce tesbih olmalı ki, ağacın yaptığı tesbihatı aynen temsil edip Allah'a arz edebilsin. Şimdi de cansız ve şuursuz bir dağa bakalım. Üzerinde bin tane ağaç var. Demek bu dağın bin başı var. Her ağaçta yüz dal var. Demek bu dağın bin başında toplam yüz bin dili var. Ve bu ağaçların her dalında yüzlerce yaprak, çiçek bulunur. Demek bu dağın milyonlarca tesbihatı var. Evet, bir dağ ki, bin ağacı, her ağaçta yüz dalı ve her dalda yüz yaprak ve çiçeği olsa, bu dağ, bin başlığı, yüz bin dilli ve her dilinde yüzlerce tesbih olan bir mahluktur ki, bu mahlukun şuursuzca yaptığı tesbihleri, melekut âleminde temsil edecek meleğin de bu tarzda olması gerekmektedir. Yani bin başının bulunması, her başında yüz bin dilin olması ve her dilde de yüzlerce tesbihin bulunması lazımdır. Ve şimdi de dünyanın yaptığı tesbihatı temsil edecek meleğin büyüklüğünü düşünün. Acaba kaç başı, kaç dili ve her dilde kaç tesbihi olması gerekir? Ve bir de Saman yolu galaksimizin yaptığı tesbihatı temsil edecek meleğin Azametini düşünün. Galaksimizde 300 milyar yıldız vardır. Demek galaksimizin mümessili olacak meleğin 300 milyar başı olmalı. Her yıldızda bulunan varlıklar adedince dili olmalı. Her varlığın azaları ve cüzleri adedince tesbihleri olmalı. Rakamların ifade etmekten aciz kaldığı bu meleğin büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Eğer galaksimiz bir melek olsaydı, işte böyle 300 milyar başlı, her başında trilyonların ifade edemediği dilli ve her dilinde rakamlara sığmayan tesbihleri olan bir melek olurdu. Elbette galaksimizi böyle haşmetle yaratan celal sahibi yaratıcı galaksimizin yaptığı tesbihatı temsil edecek o haşmette melekleri de yaratmıştır. Sözün özü. Melekler bu şuursuz mahlukatın tesbihini temsil etme vazifesiyle görevlidirler. Yani her bir varlık kendisine mahsus, özel bir dille yaratıcılara olan Allah'ı zikir ve yad etmekte, melekler ise bunların şuursuz bir şekilde yaptıkları ibadetleri melekut aleminde temsil etmektedir.